Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra İsmail i Hüsna okumalarımıza tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Selam ismindeyiz. Rabbimizden cümlemiz için selamet dileyelim. Cenab-ı Hak bizi korktuklarımızdan emin kılsın. Efendim hayatımıza selam ismiyle tecelli etsin ki onu anlatmaya, güzel işler yapmaya, onun razı olacağı <gülüyor> iyilikleri başarmaya e, takatimiz olsun, e, vaktimiz olsun. Cenab-ı Hak selamet ve bereket dutuflarıyla rahmetiyle e, bizleri nimetlendirsin inşallah. Şimdi bu ikinci bölümde Kur'an-ı Kerim'de bu ismin nasıl geçtiğini görmeye çalışacağız. Arkadaşlar aşağı yukarı 140 yerde geçtiği için epey bir teferruatlı bilgi almışız kitabımıza. Onları en azından en önemlilerini öne çıkararak tanımaya çalışalım. Bu kökten gelen çok çeşitli kelimeler var arkadaşlar. Mesela İslam Bunların en meşhuru dinimiz, e, dinimizin, dini mübini İslam'ın ismi bu kökten geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu dine tabi olan, bu dine bağlanan, bu dinin bağlıları anlamındaki Müslüman ve Müslüm, Arapçası müfret haliyle. efendim Kelimeleri de yine aynı kökten. Selam ismi zaten bu kökten. Selamet, teslimiyet kelimeleri de bu kökten. E, meşhur e, sıfatıyla kal, insan kalbinin e, sıfatı olan selim e, kelimesi de bu kökten. Kalbi selim diye geçiyor biliyorsunuz. E, i̇şte bunların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini e, yani özet olarak göreceğiz ve inşallah zihnimizde bu isimle ilgili bir harita, bir e, anlam bütünlüğü kurmaya çalışacağız. Bu kelimeler çoğunlukla Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar dünyada başarı, ahirette kurtuluş anlamlarında kullanılmış. Şimdi bu da bize çok önemli bir, kapı açıyor. O da nedir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de selam isminin nasıl geçtiğine bakarak biz Allah katında yani Rabbimizin e, ilminde, onun nazarında e, dünyada başarılı olmanın neye bağlı olduğunu, yani hangi hususları başarırsak biz Allah katında dünyada başarılı bir insan olmuş olacağımızı ve ahirette kurtuluşun da neyle mümkün olduğunu, ahiretteki selametin de neyle mümkün olduğunu e, görmüş olacağız. Yani e, bizim perspektifimizle bugün dünyanın bize aşıladığı perspektifle Rabbimizin e, bize sunduğu, hatırlattığı e, efendim e, vizyon öyle diyelim e, örtüşüyor mu örtüşmüyor mu büyük bir e, fırsat var şu anda karşımızda onu kontrol etme imkanı sunuyor bu ismi incelemek bize e, işte bu çerçevede arkadaşlar selam isminin tecellisinin doğumdan ölüme ve dirilişe kadar bütün varlığımız boyunca bizim bu isme muhtaç olduğumuzu bu ismin tecellisine muhtaç olduğumuzu ve e, hayatımızın varlığımızın yani e, bütün alanlarını bu ismin tecellisiyle süslemenin Allah'ın büyük bir ikramı olduğunu görüyoruz. Özellikle Meryem suresinin içerisinde arkadaşlar Hazreti Yahya'dan ve Hazreti İsa'dan bahseden bölümlerde, ayetlerde Meryem suresinin 15 ve 33. ayetlerinde işte Hazreti İsa'nın aktarayım ve sallamu aleyhiye ve ve yeme mutu ve hayya benzer şekilde ya Hazreti Yahya içinde geçiyor. Doğrudan Doğduğum gün, öldüğüm gün, öleceğim gün yani ve tekrar diri olarak e, hayata dirileceğim gün e, selam benim üzerime olsun diyor Hz. İsa. Yani biz doğumdan ölüme oradan dirilişe kadar bu ismin tecellisiyle varlığımızı e, Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun şekilde e, değerlendirmiş olabileceğiz bu, bu ifadeye göre. Daha doğrusu yani şuna da değinelim, şöyle de söyleyelim benim e, bende oluşan izlenim bu ayet kelimeleri düşündüğümde bende oluşan izlenim şöyle arkadaşlar zaten selam ismi tecelli etmediğinde sizin varlık sahasına çıkmanız mümkün değil yani bizim e, işte insanın nasıl e, oluştuğunu düşünün. Bize söylendiğine göre yani bugün biyoloji biliminin bize söylediğine göre arkadaşlar bütün o işte savaşan yumurtaya ulaşmaya çalışan sperm hücreleri ve oluşan o ilk hücre şey diyelim birleşmiş hücre efendim nin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi bir mucize aslında, bir istisna aslında. Yani matematiksel olarak baktığımızda e, diyorlar, e, sağlıksız olması, sakatlıklar, anomaliliklerin çok daha mümkün olduğunu, bütün o yarışta, bütün o olasılıklar içerisinde, ihtimaller içerisinde, insanın o yarıştan yani sağlıklı, sağ salim, bakın salim kelimesi de selam kökünden geliyor, sağ salim bir bebeğin vücut bulup anne karnında işte varlığını, oradaki varlığının ilk bölümünü tamamlayıp dünyaya gelmesi bir istisna aslında. Olasılık bilimi açısından. Dolayısıyla daha en başta biz o bize selamet veren bizi işte her türlü tehlikelerden her türlü anomaliden koruyarak dünyaya eli yüzü düzgün bir insan olarak gelmemizi sağlayan Selam isminin tecellisi hakize hayatımızı sürdürmemiz de öyle. Kim bilir bu hayat boyunca biz kaç defa kazalardan korunduk farkında değiliz. Kaç defa ölümün kıyısına kadar geldik hiç farkında değiliz. Yani Selam ismi bize kaç defa acaba tecelli etti de biz bu yaşımıza erebildik. Dolayısıyla doğarken de Yaşarken de ölürken de tabi ölümün de çeşitleri var arkadaşlar salim ölüm var değil mi? Yani güzel bir ölüm var. Efendim, ve dirilirken de Allah Teala'nın bu isminin tecellisiyle bizim varlığımız gerçekleşmiş oluyor. Ee, bize Kur'an'ın bildirdiğine göre. Dünya hayatında selam ve selamet Allah'tan gelen hidayete tabi olanın üzerinde bu da Taha suresi 47. ayet-i kerime yani biyolojik varlığımızın selameti Allah Rabbimizin selam ismiyle olduğu gibi bahsediyoruz bizim sosyal olarak yani bir insan olarak e, artık bizim irademize kalmış, bizim tercihimize bırakılmış olan e, hayatımızdaki o tercihlerin sonuçta bizi selamete götürmesi de bir şarta bağlanmış. Taha suresi 47. ayete göre arkadaşlar Allah'tan gelen hidayete tabi olman gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak e, ızrari olarak yani bize bırakmadan, bizim seçimimize bırakmadan, kendisi bizi bir selamete bürüyerek bu dünyaya getiriyor. Belli bir yaşa kadar da yine çocuk, düşünün yani küçük çocuğun kaç defa mikroplara maruz kaldığını, kaç defa düşme tehlikeleri geçirdiğini hatta kaç defa düşerek o düşmelerden o kazalardan sağ salim kurtulduğunu bir düşünün çünkü kurtulamayanlardan biliyoruz biz bunu yani ne kadar büyük nimetlere mazhar olmak gerekiyor yani bir insanın yetişkin hayatına varabilmesi için işte sizi o yaşa kadar getiriyor oradan sonra yani erişkin olduktan sonra arkadaşlar artık hayatımız yani biyolojik anlamda olmasa da bir insan olarak tırnak içerisinde bir halife olarak bir insan olarak hayatımızın bugüne kadar gelen selametle bundan sonra manevi bir selamete erişmesi ve insanı Kamil olarak tamamlanabilmesi de bizim tercihlerimize bırakılmış oluyor. O tercihlerimizi de neye göre yaparsak o selamete erişeceğimizi Taha suresinin o kısacık ayet kelimesi ve Selamu alamenettebe Alhuda Selam, Hidayete tabi olanadır. Allah'ın yol göstericiliğine, Allah'ın rehberliğine, Cenab-ı Hakk'ın bu doğrudur dediği yola girene ona tabi olanadır diyerek Rabbimiz bizim bu hayattaki, varlığımızın amacına ulaşmasının da neye bağlı olduğunu daha en baştan bize bildirmiş oluyor. Cenab-ı Hak arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar bilirler e, Saffat Suresinde müteaddit ayetlerde bütün peygamberlerine selam etmiş e, ve zaten en sonunda da biz bütün peygamberlere selam ediyoruz ve selamun al murselin gönderilmiş olan bütün peygamberlere selam olsun diyoruz arkadaşlar bir defa peygamberlerin insanlık alemi içerisinde Cenab-ı Hakk'ın selam ismine mazhar olmaları bakımından öne çıktığını görüyoruz bu da aynı zamanda selamet dileyen yani hayattaki başarıya hayattaki muvaffakiyeti hayatın amacına uygun bir şekilde bu dünyada niçin bulunduğumuza bu, bu amaca uygun bir şekilde hayatın anlamına uygun bir şekilde tamamlanabilmesi için e, peygamberlerin e, bunu başarmış insanlar olarak Cenab-ı Hak tarafından bize rehberlik ettiklerini de anlıyoruz. E, tufandan sonra yine Hud suresi 48. ayeti kelime de Hazreti Nuh'un gemisinden selamet dileğiyle inildiğini yani gemiden inerken bir selamet dileği ile inildiğini, ee, Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı sırada e, ateşe selim olması, Hz. İbrahim için selamet olması emri verildiğini, ee, Enbiya suresi 69. ayette mesela biliyoruz. İşte arkadaşlar bizim için de, ee, Cenab-ı Hak evlerimize her girişimizde Nur suresinin 61. ayeti kerimesinde e, bolluk, bereket ve esenlik dileği olarak selam vermemizi bize emrediyor. Yani evimize giriyoruz, içeride kimse yok ama yine selam vereceğiz. Niye? Çünkü o evin, o evin içerisinde olduğumuz sürece, e, efendim selamette olmayı, Cenab-ı Hak'tan o evin bize selam getirmesine, huzur getirmesine, barış getirmesine, evin içerisinde tehlikelerden, evin içerisinden gelecek tehlikelerden korunmayı e, dilemiş oluyoruz Rabbimizden. Bunun e, alt anlamlarını düşünmeyi size bırakıyorum. E, selam ismiyle selamlaşmak. Arkadaşlar yani insanların birbirine selamun aleyküm demesi Müslümanlık alameti sayılıyor Nisa suresi 94. ayet-i kerimede. Özellikle savaş anında bile bunun adeta bir parola olduğunu Nisa suresi 94. ayette size selam verene sen Müslüman değilsin demeyin. Yani ben de Müslümanım ben de sen denim e, diyen insanları kendilerini nasıl tarif ediyorlarsa o şekilde kabul etmelerini kabul etmemizi anlatırken ayeti kerime bence işte konumuzla ilgisi bakımından e, selamın Müslümanlar arasında bir nevi e, parola demeyelim ama sembol yani bir insanın Müslümanlığını gösteren bir sembol olduğunu söylüyor. Buranın altını biraz daha çizmek istiyorum çünkü benim de yani yavaş yavaş artık neredeyse teslim olmak üzere olduğumu hissettiğim bir eğilim var arkadaşlar. Kendimde o ne yazık ki o şeyi görüyorum yani o teslimiyetin işaretlerini görüyorum. Müslümanlar birbirlerine selam vermiyorlar artık. Özellikle tırnak içerisinde yani resmi olmak durumunda hissettiklerinde başka kelimeleri selam yerine tercih ediyorlar. Gerçi bir başka kelimeyle de selam verilmesinde yani iyilik temennisi ifade eden işte merhaba günaydın, iyi günler, hayırlı günler fark etmez. Bunların hepsini söylemekte de bir sakınca yoktur. Yani onlar da bir iyilik temennisidir. Bu ifadelerin özellikle işte günaydın gibi daha seküler selamlaşma biçimi Merhaba gibi herkesin hani kullandığı umumi bir selamlaşma biçimini e, bizleri rahatsız etmiş yani bu tarzın bizi rahatsız etmesi, onların ısrarla selamu aleykümün yerine konmaya çalışılmasından kaynaklanıyor. Yoksa arkadaşlar bu ifadelerde de bir sakınca yok. Yani birine merhaba dediğimizde hani rahat ol, huzurlu ol, benden sana zarar gelmez demiş oluyoruz. İşte günaydın dediğimizde zaten izaha ihtiyaç yok. Gününüz aydın olsun. Yani karanlık bir gün geçirmeyin, aydınlık bir gün geçirin diye bir temelli de bulunmuş oluyoruz. Bunlarda hiçbir sakınca yok. Fakat arkadaşlar selamu aleyküm. Ee, bunların hepsini ve e, insanın aklına gelemeyeceği için e, Allah'a sığınmayı bile akıl edemeyeceği her türlü tehlikeden korunmayı ifade ettiği için çok daha kapsamlı bir dua aslında, bir temenni. Yani bana günaydın denilmesini mi tercih ederim, selamun aleyküm denilmesini mi, sadece dini, e, nasıl diyelim dini bir, ifade olduğu için değil selamun aleyküm ifadesi peygamberin öğrettiği Kur'an'ın emrettiği bir selamlaşma biçimi olduğu için değil kapsamı bakımından da ben selamun aleykümü tercih etmem lazım çünkü selamun aleyküm her türlü hastalıktan beladan kazadan aklınıza iftiraya maruz kalmaktan hüzünden kederden şeytanın vesveselerinden yani aklınıza gelebilecek gelemeyecek maddi manevi bütün tehlikelerden selamette olmamı diliyor karşımdaki insan bana yani bu kadar kapsamlı bir dua aslında yani merhaba da var onun içinde günaydın da var onun içinde iyi günler de var onun içinde aklınıza gelebilecek bir insanın bir insana dileyebileceği bütün hayırlar bütün iyilikler selamun aleykümün içerisinde bir temenni olarak var çünkü ne demiş oluyoruz arkadaşlar Cenab-ı Hak sana selam ismiyle tecelli etsin her türlü endişe verici korku verici senin zarar ne olacak seni üzecek seni yoracak her türlü olum e, seni muhafaza etsin demektir. Yani böylesine kapsamlı bir selamdır. E, Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar insan ilişkileri açısından burası çok kıymetli. E, Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i de benim tespit edebildiğim kadarıyla burada e, boş işlerle uğraşanlar ya da etrafına sataşanlarla karşılaşıldığında yani boş işler derken e, boş konuşmalar yani bir yere gidiyorsunuz bir insanla konuşuyorsunuz hani hiçbir şey çıkmıyor oradan bir, bir şey ömür törpüsü vakit kaybı yani e, veyahut da sataşıyor sataşmalarda bulunuyor size bunlarla karşılaşıldığında Rabbimiz arkadaşlar oradan selam ifadesiyle uzaklaşmamızı söylüyor bize bunlardan ilki ne demek selam ifadesiyle uzaklaşmak ee, hadi bakalım Allah selamet versin hepimize efendim hayırlı günler diliyorum diyerek yani sürtüşmeden onlara bulaşmadan onların içine de düşmeden yani onların o tuzağına tuzak tabi burada bilinçli değil yani bilinçsiz de olabilir veyahut da o böyle hani sizi sataşarak size efendim işte dürterek hani sizi ringe çağırmaya çalışıyor ya birilere böyle bir kavga çıkarmak istiyor bir şey yapmak istiyor rahatsız etmek istiyor onların o tuzağına düşmeden efendim oradan çünkü bir şey çıkmayacak yani burası çok önemli arkadaşlar şimdi bazı insan vardır gerçekten hakikati öğrenmek için size soru sorar ya da sizi kışkırtır. Yani şöyle ne düşünüyorsun bu konuda der size. Bazı insan da vardır sırf sizi rahatsız etmek için bunu söyler. O sataşmaları sırf sizi rahatsız etmek, incitmek, işte uzun vadede bu rahatsızlıklarla sizi dönüştürmek. Çünkü toplum sizi kendine benzetmek ister arkadaşlar. Sizi dönüştürmek için yapar bunu. Veyahut da işte o e, muhalefetini göstermek için, o düşmanlığını, o kötü hislerini göstermek için yapar. Buna hala işte görüyoruz e, efendim bir takım haberlerde sağda solda rastlanıyor. Kimilerini ırkından dolayı, kimilerini giyiminden dolayı, kimilerini efendim çeşitli davranışlarından dolayı böyle taciz eden, insanlar var. Bunlarla diyor, bunların ringine çıkmayın diyor Cenab-ı Hak bize. hani bunlarla tartışmayın, bunlara bulaşmayın, bunlarla uğraşmayın, enerjinizi, vaktinizi, efendim zekanızı her neyse artık bütün hani o imkanlarınızı, kaynaklarınızı öyle diyelim. Bunlarla tüketmeyin diyor. Ama böyle bir yani kötücül duyguyla da ilginç burası arkadaşlar yani mesela sizi birisi geldi tahrik edecek şekilde ağır bir söz söyle trafikte oluyor bu bazen işte e, diyelim başörtülü araba kullanıyorsunuz bir hata yapıyorsunuz e, yani herhangi birisinin yapacağı hatadan daha büyük tepki alabiliyorsunuz e, yani e, özellikle dindarlığınız Hani bir şekilde belli oluyorsa bazı durumlarda ırkınız Dan dolayı Yani bir başka birisi o hatayı yapsaydı o kadar şiddetle tepki gösterilmeyecekti ama o ırktan olan falan ırktan olan kişi yaptığı zaman daha büyük tepki gösteriliyor. E, bu gibi saçma akıl dışı e, efendim böyle sadece kin içeren yani e, mantıklı bir gerekçesi olmayan olumsuzluklarda o, o olumsuzlukları hem yani onlarla o anda sürtüşmeyin belki hani oradan bir hayır çıkmayacağı için hem de oradan uzaklaşırken de böyle kin duygularıyla işte böyle üzülmüş kahrolmuş olarak falan değil hadi arkadaşım Allah'a emanet ol hadi selametle gidelim sen saz ben selamet diyerek böyle o şeyi içimize de bulaştırmayarak yani oradaki kötülüğü içimize de bulaştırmayarak ayrılmamızı istiyor ama e, şunu takdir ediyorum yani elbette bir parantez açmak lazım e, bazen de hani e, bir cevap vermem gereken bir karşılık vermemiz gereken e, durumlar olabiliyor yani özellikle bir başkasına yönelik bir zulüm bir haksızlık bir eziyet şiddet e, vesaire söz konusuysa orada e, efendim şey yapamayız yani uzaklaşıp geçemeyiz hadi eyvallah deyip uzaklaşamayız ama özellikle kendi şahsımıza yönelik durumlarda e, ve böyle karşımızdakinin hani ikna edilmesi veyahut da hatasını anlaması gibi bir ihtimalin bulunmadığı durumlarda e, bunun Tavsiye edildiğini düşünüyorum acizane. Arzu edenler daha detaylı bir şekilde bu ayetleri tefsirlerden çalışabilirler. Önce ayetleri söyle diyeceksiniz. Bu kadar lafı etmeden önce haklısınız. Kasas suresinin 55. ayet kelimesi ve Furkan suresinin 63. ayet kelimesi arkadaşlar. Şu i̇şte Furkan suresinekini çoğunuz bilirsiniz ve ida khattu behumul kalu selama. Burada e, uzunca bir bölümdür bu bölüm. E, ve ibadur rahman, ibadur rahmani diye başlar yani. Rahman'ın kulları şöyle insanlardır diye başlar. Onların ibadet hayatından, itikadi durumlarından, ahlaki durumlarından, insanlarla ilişkilerinden bahseder. Yani Rahman'a, Rahman'ın has kulları diyelim bunlar. İşte bu... Onların vasıflarını sayan bu bölümde e, cahiller yani cahiller kimlerdir arkadaşlar? E, diploması olmayanlar, okur yazar olmayanlar anlamında değil. Nerede nasıl davranacağını bilmeyenler, davranış problemi olan insanlar. Onlara sataştığı zaman ve idaahta behumul cahilune, "Alo selama." selam deyip yollarına devam ederler diyor. Kasas suresinin 55. ayet kelimesinde de ve idaa semiul ve Boş söz işittikleri zaman, yani buradan bir şey çıkmayacak. Bu lago kavramını da iyi anlamalıyız arkadaşlar. Bir, kendimiz boş yaşamamak için, boş konuşmamak için. Ee, bir de böyle bir şeyle karşılaştığımızda onu faydalı sözden, anlamlı sözden, anlamlı konuşmadan ayırt edebilmek için. Yani boş işlerle, boş sözlerle vakit kaybetmemek. Şimdi bunun kapsamı o kadar geniş ki arkadaşlar. Yani mesela e, özellikle daha yaşı genç olanlar ama biz de demek ki biraz ucundan kenarından bulaşmışız buna. Şimdi i̇şte filmler izliyoruz, diziler izliyoruz, romanlar okuyoruz değil mi yani e, arkadaşlar? Çeşitli kendimize göre işte e, dijital dünyada izlediğimiz, takip ettiğimiz bir takım e, durumlar var. Bunların içerisinden faydalı, anlamlı e, bir yere oturan, bizi bir yerden alıp bir yere getiren mesela ben az önce işte Refik Halit Karay'ın bir kitabını sesli kitapta dinledim yani o günkü Osmanlı coğrafyası hakkında bir bilgi sahibi oluyorsunuz oradaki insan tipleri hakkında bir fikir sahibi oluyorsunuz sürgün isimli romanıydı efendim o düşmüş insanların yani bir insanın nereye kadar düşebileceğini bu düşüşün sebeplerini görüyorsunuz oradaki insan tasvirlerini görüyorsunuz yani bana göre mesela o anlamsız değil ama bazı kitaplara başlıyorum böyle dinlemeye. yani özellikle sesli kitapta çünkü okuyacağım zaman daha seçici oluyorum. Sesli kitap bir işte şey yürürken iş yaparken evde böyle bir taraftan onu dinlediğim için büyük bir vakit kaybı gibi gelmiyor. Yani o, o, o nasıl diyeyim? Yani bir, bir iş yaparken işte yürüyüş yaparken dinlemek için bile boş anlatabiliyor muyum? İşte o boş olanı ayırt edip oradan uzaklaşmamız gerekiyor ve idasıb ve boş sözü yani hiçbir işe yaramayan. Hiçbir işe yaramayan, bir ne dünyanıza yarıyor ne ahiretinize yarıyor. Ne bir görgü sahibi yapıyor insanı ne imanını artırıyor, ne ahlakına bir faydası var, ne e, fikir yapısına bir faydası var. Ne bir sanat içeriyor. Yani mesela bir güzellik, bir sanat hani o da çünkü ruha hitap eder. Bunların hiçbirisine e, içermiyor. Bomboş bir lakırdı. İşte bunları işittikleri zaman onlar aradu anhu. Oradan hemen o sözden yüz çevirirler ve kalu lena ve lekum Tabii Kur'an'da arkadaşlar romanlardan falan bahsedilmiyor yani burada. Daha ciddi bir boş söz. Yani eee lağv kelimesinin kapsamına bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar ve قالوا derler ki o boş sözden uzaklaşırken lena a'maluna ve lekum a'malukum bizim işimiz bize sizin işiniz size yani biz bizim hayatlarımız uymuyor tarzlarımız uymuyor bu yaptığınız iş bu konuşma benim burada bulunmamın hiçbir anlamı yok çünkü gidişatımız farklı gidişatımız örtüşmüyor hani hiçbir noktada bana bir faydası yok burada bulunmanın derler. Selamun aleyküm. Size selamet diliyoruz size. Selam olsun size. La nebtegil cahilin. Biz cahilleri efendim arkadaş edinmek istemeyiz derler diyor Kasas suresinin 55. ayet-i kerimesinde arkadaşlar günlük hayattaki o hani ayaküstü konuşmalar bir kahve sohbetinin bile anlamlı olması gerektiğini hani dışarıdan baktığımızda hani orada böyle akıcı bir sohbet işte kendi kendine gelişen bir sohbet amaçsız bir sohbet gibi görünen konuşmalarda bile seçici olmamız gerektiğini söylüyor ama hani o seçicilikte oradan ayrılırken de onlara kızgınlıkla kötü şeyler temenni ederek değil bakın selam vererek burada bizim konumuzla ilgisi burada selam vererek onlar için selamet dileyerek hani bu selametin içinde hidayet de var tabi ayrılmamızı söylüyor Kadir suresinde arkadaşlar biliyorsunuz Kadir gecesinin sabahına kadar o gecenin sabahına kadar yeryüzüne selam ve selamet gönderilen bir gece olduğunu işte o gece ibadet ederek dua ederek uyanık olarak efendim bundan yararlanmamız gerektiğini bize hatırlatıyor Kadir Suresi arkasından arkadaşlar Nahil suresinde geçen 32 ati kerimede de meleklerin yeryüzündeki iyi insanların canlarını alırken onlara selam vererek bunu yaptıklarını işte az önce söylemiştik ya Meryem suresinde hani Yahya ve İsa Aleyhisselamların dilinden işte vesselamu aleyye yev vevulittu ve yeme emutu ''Doğarken doğduğum gün bana selam olsun.'' Ölürken bana selam olsun demişti Hazreti İsa. İşte iyilerin yeryüzünde e, iyilik yaparak yaşayanların canlarını alırken meleklerin onlara selam vereceğini anlatan ayeti kelime. Alladine tevefahumul meleke tutla yibine selamun aleikumudu kullul cennete bima kuntum taamelun. Pek çok hakikat içeriyor bu ayeti kelime. Bir buçuk satır bakın. Ama içerisinde kaç tane konu var yani? E, Melekli, onlar öyle kimselerdir ki diyor meleklerin size selam olsun yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimseler. Demek ki bu can almanın da bir pis tarafı var bir hoş tarafı var yani canlarını hoşlukla tertemiz hiç onları incitmeden böyle nezih bir şekilde onların canlarını alıyor melekler ve ne diyorlar onlara size selam olsun. Evet, orayı anladık. Udhulul cennete bir kuntum taamelun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete girin. Yani cennetin arkadaşlar amellerimiz karşılığı olacağını da burada birkaç yerde daha geçiyor bu Kur'an-ı Kerim'de benzer ifadeler ama bu ayet kelimede de onu görmüş oluyoruz. Cennetin selam yurdu olduğunu selam biliyorsunuz. Ee, Enam suresi 127. ayet-i kerimede ve bu selamete ancak sabırlı kulların erişeceğini Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Mesela Rahat Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi böyle. Selamun aleyküm bi mâ sabartun fe ne'me Burada da işte cennetlikleri karşılayan melekler onlara ne diyecekler? Selamun aleyküm Allah'ın selamı üzerinize olsun Bir bima sabertum sabretmenize karşılık bu cennete geliyorsunuz hani selamun aleyküm diye onları karşılıyorlar e, bu selamı da sabırlarına karşılık yani cennete girerken meleklerin vereceği bu selamı cennetteki o karşılama törenini neyle hak ettiler neyle kazandılar sabırlı davrandıkları için sabrın da arkadaşlar hem Allah'ın Emirlerine riayet etme, nehilerinden sakınma konusunda hem de hayatın imtihanları karşısında e, müminde bulunması gereken bir meziyet olduğunu biliyoruz. Yani sabrın iki boyutu var. Bir işte Allah'ın emirlerine riayet yasaklarından kaçınma konusunda sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü kendine hakim olmadan, dürtülerini kontrol etmeden bunları başarman imkansız. İkincisi de hayat olayları karşısında bazı imtihanlar karşısında sabır gerekiyor. işte ne güzeldir bu yurt, bu akıbet yurdu diyor Ayet-i Kerime Rahat Suresinin 24. ayetinde. Cennete selamet içerisinde girilecek. Ve Allah cennetliklere selam verecek Kur'an-ı Kerim'e göre arkadaşlar. Bunu da hepimizin her zaman okuduğu ve bildiğimiz hatta okunurken ne, nedendir bilmiyorum. Adeta hani o selamı almak için elimizi kalbimize götürdüğümüz selamun kavlem min rabbir rahim Cennetlikler cennete girdiklerinde onlara sadece karşılama sırasında melekler değil cennete girdikten sonra Rableri tarafından da bir selamla karşılanacaklarını ifade ediyor ayet-i kerime. Onlar da birbirleriyle cennetlikler de birbirleriyle selam ismiyle selamlaşacaklar yani bu selamla aleykümü dünyadayken kullansak iyi olur arkadaşlar o hani ayetlere baktığımızda bakın devinden birkaç kaç tane ayeti kelime saydım öyle merhabayla falan karşılamıyor melekler yani selamun aleykümle karşılıyor. Merhaba da Arapçadır bu arada. Yani selamun aleykümden neden rahatsız oluyor insanlar? Bir de tabii bunlar çok bilinçli bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu algı operasyonları ee, küçüğünden büyüğüne kadar e, işte e, mesela özgürlük kavramı, cesaret kavramı, bunların nelerle birleştirildiğine yani mesela bugün özgür insan, hani özgür kadın, cesur kadın falan dendiğinde aklımıza kimler geliyor? Yani nasıl bir hayat tarzı geliyor? Bir bakın özgürlüğün ve cesaret gibi özgürlük gibi e, değerli insani insanı yücelten e, efendim niteliklerin e, hangi davranışlarla bütünleştirildiğine zihnimizde dikkatinizi çekiyorum. Selamun Aleyküm de böyle bir kahve selamlaşması gibi yani biraz bir, bir nevi hani daha alt tabaka daha böyle argo e, gibi kabul edilmesine e, kabul edilmesi konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, cennete yani cennete girdiğinizde ne diyeceksiniz yani melekler o Selam verdiğinde ne diyeceksiniz? Ee, hani ya bu işte kahvehane selamlaşması bizi bizi merhaba ile karşılayın, günaydınla karşılayın falan mı diyeceğiz yani? Evet, e, ben acizane arkadaşlar e, cennetteki e, nimetlere, cennetteki davranış biçimlerine, e, cennetteki hatta yiyeceklere Kur'an-ı Kerim'de geçer mesela işte zencefil katıldığını oradaki iç, içeceklere, değil mi? Ee, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, yanılmıyorsam, İnsan Suresi'nde olacak. Ee, dolayısıyla bunlara, bu tatlara, bu lezzetlere, bu davranış biçimlerine, bu ahlaka, bu kalbin, mesela cennetliklerin kalpleri nasıl, birbirlerine karşı davranışları nasıl, o davranışlara, o e, alışkanlıklara, daha dünyadayken, kendimizi alıştırarak kendimizi adeta cennete uyumlu hale getirmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Acizane selam da bunun bir parçası arkadaşlar. Allah'ın selam ismiyle selam vermek de bunun bir parçası. Yine Meryem suresinin 62. ve Vaka suresinin 26. ayetlerinde arkadaşlar cennetin her tarafında selam sözünün duyulacağını söylüyor. Yani her yerden böyle insanların birbirine cennetlikle selamun aleyküm, selamun aleyküm bu ses böyle böyle arka planda cennetin her tarafında duyulan bir söz olacak. La yesme'une fiyha lagven illa selama orada hiçbir boş söz yok gene bakın lagv kelimesi geçti yani o boş konuşmalar özellikle de birbirlerine sataşma içeren alay içeren efendim birilerini küçük görme içeren yani bazen Müslüman topluluklarda da buna şahit oluyoruz çok üzücü yürek kanatıcı bir şey arkadaşlar iki Müslümanın oturup bir başka kişi kişiyi küçümseyen alay eden tavırda efendim ondan bahsetmeleri yani bu artık artık Acizane kanaatim bir Müslüman olarak yani daha altına düşemeyeceğimiz bir en alt seviyedir yani sohbet konusu anlamında. Ee, orada hiçbir boş söz işitilmez cennette diyor illa selama her taraftan selam sözleri duyulur. Ve yine işte en başta söylemiştim Selim ifadesi de Selam kökü'nden geliyor derken şu a suresinin seksen dokuzuncu ayetin kelimesinde yvmellay velabenun illa men etallah he kalbin Selim o gün kıyamet gününde kalbi Selim dışında yani her türlü Arazdan, hastalıktan, her türlü zayıflıktan, her türlü kusurdan korunmuş, selim, sağ salim, tertemiz kalmış, korunmuş. Kalp dışında hiçbir şeyin insana fayda vermeyeceğini söylüyor ayet-i kerime bize arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Bu bölümü de ikiye bölmüş olalım. Kur'an-ı Kerim'de selam ismini okumaya kaldığımız yerden inşallah Allah fırsat versin, işlerimizi kolaylaştırsın kalbimize, aklımıza selamet versin ki bunları anlatmaya devam edelim. Değerli olanın ne olduğunu, değersiz olanın ne olduğunu bize çok açık ve net bir şekilde göstersin Rabbim. Duanızı beklerim. Her türlü korkularımızdan Cenab-ı Hak bizleri en hayırlı şekilde kurtarsın. Aklımızı, kalbimizi selamette kılsın ve kıyamet gününde onun selamını doğrudan alan kullar arasına erişecek bir nezahette yaşamayı nasip etsin. Bizlere de bu işleri yapmaya da efendim fırsatımız olsun. Allah'a emanet olunuz, selamette kalınız.